Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne atta ne eşekte ne de katıda Aradığın o lezzet altın satırda Hep pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı Demiş abi öküz yapsana öküz Size ha. özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Yap etin hadi bitiyor, şarkı, şarkı Altın satır. Yap. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın et giren yere ne? dert girmez. Ne? An ne? Anlamıyorum ki ben ne dediğini orada kapat orada kapat. Orada kapat ne demek? Orada kapat bir noktaya gelince kapat demek. 10. neresi demiş sen abi? Dokuz gibi çet çıkardığım. nokta İşte onu anlatalım. Tamam yarın yapacağız onu. Hoş geldiniz. Bugün. <gülüyor> Ege! Efendim demiş abi. Dün çok güzel bir gün geçirdim. Ama ne güzel. Bir, neden diye mi soruyor? Neden? Çünkü evladı olan bilir bunu. Evlat Söyle o zaman ben de bilirim. Evlat bir güldüğü zaman. Haha. Abim gülüyse abim gülse bile. Hafifçe. Hafifçe gülse bile. Kalka atça bile. Sen nasıl işledersin normalde? <gülüyor> ne oldu? Ne, ne? Şimdi bir daha sorar mısın soruyu Demircan abi? Lütfen. Şimdi mesela evde oturuyoruz. Tamam. Senin evladın da karşında. Tamam. Senin de moralin bozuk. Otur, tamam. Evet. Onun mesela... O, o gün eve ekmek götürememezsin. Tamam. Tamam mı? Evet. Senin evladın da gülüyor, hafifçe gülüyor veya kahkaha artıyor. Tamam. İkisinden veya üçünden biri. Evet. Sen nasıl hissedersin? Bu çocuk benle dalga mı geçiyor, benle alay mı ediyor diye düşünür. sinirlerin tepeme çıkar Demircan abi. Eve <gülüyor> ekmek ettiremedim diye, benle alay mı ediyor, evde iyice maymuna mı döndüm diye. Hiç kuruşluk itibarım kalmadı diye falan bir şey olur. Şimdi ben. Çünkü bizim evde zaten maymun var. Doğru, o zaman rahatsız tabii. Benim, benim maymun olmak gibi bir durumum yok. Ha, evet, evet. Ondan otomatikmen ne oluyorum ben? Ne oluyorsunuz? Ne olabilirim? Mutlu mu olabilir? Çok mutlu oluyorum. He. Ben bundan önce, daha önce bir tek kurban bayramında bu kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Demircan abi. Efendim canım. Yalnız bu gülen kara mı güldü, zira mı güldü? Evet. Kara gülünce ama iğrenç gülüyor Demircan. Gü -gü -gü -gü -gü -gü -gü -gü şeytani bir gülüşü var. Ama gülüyor ya sen ona bak. Her bebeğin bir gülüşü, bir ağlayışı vardır. Sen hiç duymadın mı bu sözümü benim? Hadi Demircan. Bunu şimdi yazıyorum. Bir daha unutmam merak etmeyin. Her bebeğin. ya Her bebeğin. Bir gülüşü, bir ağlayışı vardır. Çok güzel demiş Demircan abi. Şimdi o yüzden ben en son bu kadar mi kurban. Hatırlıyorum. Ondan sonra da Bir daha bu kadar ben hiç mi Hatırlamıyorum. Ne oldu da güldü? Ne oldu da güldü? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Şimdi bundan önce kurban bayramında Hatırlıyorsun. Demircan ha? abi Kurban bayramının üstünde Aylar geçti. Bir dahakine de aylar Var yani bırak başka şeyden Yaklaşım. O ayları dün unuttum He? Çünkü karanın bir gülüşü Anladık dünyaları, tamam evet Dünyaları ömür ömedil Şimdi ne neye güldü Şimdi kurban bayramına dönecek olursak evet. Kurban bayramında bizim kara Bize ne bi öküze girmiştik ya Evet Danaya da doğrusu Tamam Danaya girmiştik o dana da maşallah yaylı hayvan oldundur Evet Hep yem, yem yememiş Hep sapı yemiş pası yemiş anladın mı? Evet demezsen abi. Onları yediğinden doğal hayvan. Doğal tabii başka hayvan doğal olduğundan doğal hayvan ne olur mesela cin doğal değilsin o yüzden yabani değilsin Teşekkür ederim. Siz tam yabani Ben mesela çok doğalım. Kırpali O yüzden yabaniyim. Yeni o zaman o dana da ne oluyor İkimize bakarak örnek verdiğimiz zaman ne oluyor? Hayvan gibi bir şey oluyor Hayvan gibi yani yabani hep yaylamalı mal onlar. Anladın mı? Anladım deme canım. Evet. Onda yavnu oldunda herkesi süsmüştü. Efendim? Herkesi süsmüştü. Her süsmüştü tamam. Tos muyor da hayvan? Süsüyor. Süşüyor. Ama süşerken ne yapıyor? Gönül mi alıyor? Ne yapıyor? Hem süseler hem gönülünü alır mı? Onu ben yapayım istedim. Sen bileme. Ne? Ne? Aha. Sen göremedin tam da. Yani boynuzları gibi, kafası gibi oraya buraya taşıyor yani. Evet Alman'ın. Şimdi bunu gören Kara bizim Ayman'ı özendiği zamanında. Onun da boynuzu var. O Karan'ın da o zaman nerede küçüktü tabi de. Ondan oraya buraya şiştiydi. Doğanlara evet. falan şiştiğinden Çiçek ablan da kızdaydı. Kendiye de ne biçim alıştırırsın bu çocuğu dedi. Duvarlara boynuz atmasın, toslamasın diye. Atmasın diye. Ondan sonra ondan da vazgeçirdiydi. Ama ben karayı hiç o kadar gülünçlü hissetmemiştim. Çok mutluydı, Hep gülüyordu. Ondan sonra Çiçek ablam bu davranışından vazgeçince bizim karayı unuttu çocuk. Çocuk o yeteneğini etti. Ondan sonra ne zamana kadar? İki gün önceye kadar. İçerim benim en mutlu olduğum güçlere. Heh. Şimdi bu Ziden midir nedir kafası var ya. Evet. Onun kafası o İtalyalı herifin böğrüne geldi ya. Tamam. Bunu bizim kara televizyonlarda izlemiş. Bayıldı tabii çocuk. Bayıldı. Hayvan neyi hatırladı dersin. Öküzü. Nerede bildin? Ne bileyim. bu yeah. konuşma oraya geldi <gülüyor> ablan gelmeden önce evde işte dönmeleri oda da bak akalar yükseliyor gülüşler gülüşmeler birbirleriyle boğuşma sesleri karayla zira ha. bir girdim içeri ne yapıyorsunuz lan dedim lan derim ben onlara Çocuklara. zira kadın ama ona der lan diyon ki karanın kafası karışmasın evet. çünkü daha bilmiyor tamam, ee... <gülüyor> ziranın burasına böğrüne kara kafasını atıyor Nasıl komik? Ya gül gül gül öldü. Baktım benim de hoşuma gitti. Vay Siz... dedim şerefsiz de dedim. Ense tokatı attım iki şey sizde bir tane gömseydiniz kafa. Ben oturdum. Koltukta oturdum. O sallanan sandalyemiz var ya. Biliyorum demişim. Ona oturdum. Çiçek ablan galana kadar kul kul öldü. Çiçek ablan geldikten sonra sanki o kafaları atar onların şerefsiz. Sabahlar bodan -bo -bo sabahlar bodan sabahlar